bir yerde Fatiha nasıl okunur şunu bize bir öğret diye bir hoca hanımdan Fatiha öğrenmek için toplanmış 5-10 kadının bulunduğu mecliste bu melek kitleleri bu rakamını telaffuz edemeyeceğimiz kalabalıklar varsa eğer Allah için biri söylesin Cebrail'in Fatiha'yı getirdiği Mescid-i Nebi'de kaç melek vardı Bir kadın Bir kadın Üç kadına Fatiha öğretmek için Oturduğu meclis böyleyse eğer Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem Binlerce sahabisin önüne koyup Kur'an'ı öğretti Yeni gelen ayeti Abdullah ibn Mes'uda öğrettiği mecliste kaç melek vardı? Buna bir tahmin yapmak mümkün mü? Orası Mescidi Nebi idi diyoruz. Mescit miydi? Melek ordusuyla donanmış bir yer miydi? Allah'ın zikredildiği yer yer yüzünde. Eğer yer olarak zikir yeri olarak anılacaksa Mescidi Nebi'den Daha büyük bir alan bulmak mümkün mü? O mescidi kuşatacak bir uzay olabilir mi? Hangi göz, hangi radarla Hangi hesap makinesiyle O mescide düşen melek karesini bulacaksın sen? Kardeşler Bir ayetin okunduğu Bir hadisin okunduğu bir fıkıh meselesinin öğrenildiği bir mecliste ilgili hadisi şerifi Buhari'den Müslim'den dinledik. Binlerce ayetin indiği Cebrail Aleyhisselam'ın dakika başı gelip gittiği. Peygamber Aleyhisselam'ı imrenen katrilyonlarca meleğin gözünün bulunduğu. Arş-ı Ala ile canlı bağlantısı hiç kesilmemiş olan Mescid-i Nebi'nin O çakılla döşenmiş zemininde Kaç melek vardı acaba? Bir saat Bir dakika Bir saniye Melek boşluğu olmuş mudur o mescitte? Mescid-i Nebi'de Resulullah'ın mescidinde Belki de Maazallah Maazallah o zikir meclisine gelmeden bahçede sigara içmiş üç Müslümanın bulunduğu meclisle ilgili Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisteki müjde böyleyse ise. melekler beni beğenmezler diye sarımsak bile yememiş bir ordunun Allah derken dağları titrettiği Uhud gazilerinin Bedir gazilerinin bulunduğu mescid Nebi'ye lütfen bir takdir yapar mısınız siz? Orada ne kadar melek vardı? Arşından orayı seyreden Allah'ın Oraya ne kadar koruma meleği gönderdiği Orayı nasıl kuşatıp arşa kadar yükselen Büyük bir melek donanımıyla Kapladığını Lütfen bir tahmin etmeye çalışın Çok da düşünmenizi tavsiye etmem Aklınızı zorlarsınız. Akıl her şeyi kaldıramaz. Çıldırtacak bir soru bu. Mesleğinine biri de kaç melek var?